Bismihi Subhanahu. Ey musibete, hastala ve hapse düşen bir çare insan, uzun bir ömür isterseniz ve büyük bir ticaret arzu ederseniz ve manevi büyük bir surur ve sevinç isterseniz ve umun vaktinizi hatta uykuda dahi olsa ibadette olmak isterseniz öyleyse farz namazınızı terk etmeyiniz. İşte bu farz namaz için hapiste ve hastalıktaki her bir dakika ömrünüzü bir saat kadar ibadet zamanına çevirebilir. Ve ahiretiniz için musibette geçen dakikalar bir ibadet ve tesbih taneleri gibi olur. Farz namaz ise tesbih çeken ip gibi onları cem edip dağılmaktan muhafaza ediyor. Nefsi emmarenin bir parça tembelliğinin hatırı için... ...ruh ve kalp ve aklın zahmetini ve sıkıntısını çekmek... ...hapis ve hastalığı ve musibeti ikileştirir. Yani maddi musibete merakla manevi bir musibeti ilave eder. Farz namaz ruha ve kalbe ferah etmekle beraber nefis dahi... ...zahir az bir zahmet içinde bir istirahat hissedebilir işsiz ve özürsüz bir insan hapis gibi yerlerde musibetlerde her şeyden ziyade Cenab-ı Hakk'ın dergahına namaz ile çıkar medet ister hastaların piri üstadı Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dır mahpusların piri üstadı dahi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır Medrese-i Sufiyede hapiste oturanlar namazsız kalmamalı. Hususan Şuhur Selasede 3 aylarda ayetle 83 sene 4 ay manevi uzun bir ömrü kazandıran Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç ve namaz gibi ibadet büyük şevk ile yapılmaz mı? Hususen günahlardan bir derece kesilmiş olan hapiste, musibette ve hastalıktaki insanları daha ziyade bu üç aya hürmet edip farzları eda etmek gerektir, elzemdir. Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez, uhrevi bir sermaye olduğu bununla anlaşılıyor ki. Her bir namaz vaktinde alemi İslam denilen muazzam camiinde yüz milyondan fazla bir cemaat-ı kübra namaz kılıyor. O cemaatta her bir adam, umum o cemaatta hem şafaatçı hem duacı olur. O vakit namaza iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan miri ve askeri kazanına ve karavanasını götürmeyen tayinatını alamadığı gibi o cemaat-i kübranın manevi matbahında kaynayan kazanından ...manevi erzakını alamaz. Belki vaktinde namaza iştirakle, o cemaatin ordusuna iştirak etmiş olmakla... ...ve dualarına amin demek hükmünde olan namazı vaktinde kılmakla kazanabilir işte. Alemi ebedi olan ahiretin nihayetsiz hayatını... ...tükenmez böyle abi hayat çeşmesi hükmünde olan 350 milyonun dualarını ve şefaatlerini namazı vaktinde kılmakla kazanılabilir. Evet. Her asırda 350 milyondan ziyade efradi bulunan Müslümanlardan her vaktin namazında hiç olmasa 100 milyondan fazla bir cemaati azam beraber deyip bizleri doğru yola hidayet eyle. Namazın akabinde müminleri mağfiret eyle diye dua ve niyaz ediyorlar. Bu şefaat ve bu dua bir mümine ahiret için tükenmez bir sermayedir. Ebedi hayatına daimi bir varidat temin eder. سيد موسيقى